فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا <تصفيق> اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصتقل كلام كلام الله وخير الحديي Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umuri muhtesatika. Her kullu muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalalet ve kulle dalaletin cennet ve bahtu. Muhterem kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.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 her ibadeste olduğu gibi belli şartları vardır. Birincisi, ne yapacaksınız? Sebeplere sallayacaksınız. Allah Resulü sahabe geliyor, Ey Allah Resulü, devemi bağlayayım da mı tevekkül edeyim, yoksa salıvereyim de mi tevekkül edeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, deveni bağla, Ondan sonra ne yap? Allah'a tevekkül etti. Demek ki tevekkülün birinci şartı nedir? Bezdül esvab dediğimiz sebeplere sarılmaktır. İnsan önce sebeplere sarılacak. Ondan sonra ne yapacak? İşini Allah Azze ve Celle'ye hamale edecek. İyi bizler bütün derslerimizde <gülüyor> Bir çizgi üzerinde gidiyoruz. Çizgi nedir? Tevhid ve şirk çizgisi veya tevhit ve şirk mücadelesi. Daha önce bu şirktir. Bu da tevhiddir dediğimiz noktalar vardı. Mesela daha önce istiharıyı anlattık. İstihara neydi? Bir işte iki içerisinde arasında muhayyellik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 İçin dolayı haram el fawahiş. Bu sebetten dolayıdır ki Allah azze ve celle her türlü fuhşiyatı haram kılmıştır. O'na min ahadın ahad ilehül madh minallah. Allah azze ve celleden övülmeyi daha çok seven başka birisi yoktur diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bu hadcisi İmam Bukhari Rahimallah En'am Suresinin tefsirinde zikreder ve orada ve la şey e Allah Azze ve Celle'yi övülmekle Allah Azze ve Celle'yi ölmekten daha sevgili gelen bir şey yoktur diyor. Ve li medha Bu yüzden Allah Azze ve Celle kendi nefsini övmüştür diyor. Gelen hadisi şerifte.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 katılır, kabarır, kendini bir şey zanneder, büyüklenir. Hatta bakın bazıları krallar ne yaparlar? Kendi halkına veya emri altında yaşayan insanlara kullarım diye hitap eder olmuşlar Neden? Çünkü insanlar veya onların yanındaki onu öyle bir ölmüşler ki o ne yapmış? Haşa kendini neredeyse izah konumuna çıkartmış,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 Diyor ki, bir adam diyor Osman'ı meth ediyordu, onu övüyordu diyor. O esnada miktat diyor, dizlerinin üzerine oturdu ki kendisi cüsseli bir birisiydi. Onun yüzüne diyor çakıl taşları atmaya başladı. O dedi ki ne oluyor, ne yapıyorsun? Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Sizler diyor, öven insanları, övücüleri gördüğünüz zaman,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 Evet kardeşlerim. İkinci bugünkü rivayetimiz Ebû Hüreyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle bütün yaratıkları yarattıktan sonra كتب في كتابي وهو Allah azze ve celle bütün mahlukatı yarattıktan